Gördüğüm zaman çok şaşırmıştım. Ama birçok şeyi de o anda anladığımı hissettim. Neyi gördüğüm zaman? Biliyorsunuz geçmişe ait bazı şeyleri kurcalamak, dibini karıştırmak, arkasında ne vardı onu öğrenmek benim başlıca merakımdır. Daha ziyade 1919, 1920 ve 21 senelerine ait bazı esikaları, bazı kitapları karıştırırken çok şaşırtıcı tespitler yapılabiliyordu. Bunlardan bir tanesini ki kısa bir tespitti. Okuduğum zaman birdenbire nereden ve nasıl başlanmış olduğunu gördüm. Niyin nereden ve nasıl başlanmış oldu? Şimdi size o Küçük ve kısa şeyi okumak istiyorum. Ekmekçiye bile verecek paramız kalmamıştı. Mustafa Kemal Paşa ile bu ceheti görüşürken bulduğum çareleri eskisi gibi kabul etmedi ve yarı geceye kadar hep düşündük ise de para tedariki hususunda bir karar ve neticeye vasıl olamadık. Çünkü bankalar ve müesseseler ödünç bile olsa para almayı paşaya bir türlü kabul ettiremedim. Ne yapacaktık? Benim bir kürküm vardı. Erzurumlu Nafiz Bey'e müracaatla sattırılmasını rica ettim. Nihayet onu da sattık. Kimse de satılacak bir şey kalmadı. Burada anlatılan durum, Müdafaa Hukuk Cemiyeti Sivas'tan Ankara'ya intikal ettikten sonra Ankara'daki halleridir. O zamanki ölçülere göre Gerçi bir kasaları var. Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin bir kasası var. Fakat bu kasanın içindeki bütün para mevcudu 48 kuruştan ibaret. Bu kadar ...çaresiz bir durumdalar. Bu çaresiz durum içerisindeyken... ...hiç beklemedikleri... ...bir misafir geliyor. Gelen misafir... ...Ankara müftüsüdür. O zamanki Ankara müftüsü... Zade ...Rıfat Efendi'dir. Rıfat Hoca Efendi'dir. Gelir önce Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret eder. Onun ziyaretinden çıktıktan sonra... ...gelir müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin idari işlerine bakan Masar Müfit Bey'in yanına. Masar Müfit Bey telaş içindedir. Çünkü iki tane kesme şekeri kalmıştır. O iki kesme de gizli saklı bir yerde durmaktadır. Çünkü onunla fevkade bir şey olursa kahve yaptırmayı düşünür. O yüzden de Müftü Efendi gelir gelmez aynen şu sözü söyler. Müftü Efendi zannıma göre kahve içmezsiniz değil mi? evet içmem sigara onu da kullanmam böylelikle her ikisinden de kurtulmuş oluyordu Masar Müfit Bey halbuki müftü efendi oraya bambaşka bir maksatla da gelmişti daha vel Mustafa Kemal Paşa'ya uğramış o Masar Müfit Bey'e göndermişti müftü efendiyi müste efendi cübbesinin içerisinden çıkardığı bir keseden yavaş yavaş bir takım paralar çıkarır ve masanın üzerine koymaya başlar. Bu paralar öyle 3-5 kuruş falan değildir. Uzunca bir zaman sonra biriken paraları zaten sayarak toplarlar, bin lira olur. Bu bin lira çok büyük bir paradır o zaman. Ve birden anlaşılır ki, Ankara Müftüsü, Börekçizade Rıfat Hoca Efendi, Ankaralılardan müdafaa hukuka yardım için para toplamıştır. Bu para Ankaralıların onlara hibesidir. O zaman böyle bir hoca efendi var. Bu hoca efendi bilahare aynı önemde başka bir şeyle yapmıştır. O nedir? Eskiler bilir, meraklıları da öğrenmiştir zaten. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geçtikten sonra İstanbul hükümeti padişah tarafından aynı zamanda halife olduğu için Şeyh-i İslam'a bir emir verilerek bir fetva çıkarılmış ve Mustafa Kemal ve arkadaşlarının idama mahkumları, mahkum edilmeleri ve bu mahkumiyetin de şeriata uygun olduğu tebliğ edilmiştir. Bu kağıtlara basılmış, basılan kağıtlar Yunan uçaklarıyla halkın üzerine serptirilmiş, bütün Anadolu'ya dağıtılmıştır. Yani şeriat açısından katli vacip oldukları bildirilmiştir. Buna karşı dikilen de gene aynı hoca efendidir. Rıfat Efendi, Ankara çevresindeki vilayetlerin ve ilçelerin müftülerini toplamış. Hepsi beraber Şeyhülislam Bire Efendi'nin verdiği fetvanın aleyhinde bir fetva vermişler ve demişlerdir ki Şeyhülislam işgal altındadır. Onun verdiği fetva muteber değildir. Şimdi bu kişiler çok önemli kişiler. Bilahare yavaş yavaş Öyle bir yere gelmiştir ki, savaş kurtulduktan, Türkiye kurtulduktan sonra Müfte Efendi Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilmiş ve vefat edinceye kadar da bu görevde kalmıştır. Kim Börekcizade Rifat Efendi'yi hatırlıyor? Kim onun için bir minnet duygusu taşıyor? Kim Rifat Efendi ile ilgili bir şeyler yazmaya, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Pir aşkına, memleket aşkına çalışmış bir adamdı. Biz bunları unutuyoruz sık sık. Üstünde de çok durmuyoruz. Eskiden bir kelime vardı dilimizde bizim. Bu gibi hallerde o kullanılırdı. Kadir şinaslık. Biz kadir şinaslığı unuttuk mu? Kadir şinaslık değer bilmektir. Yapılan işi değerlendirebilmektir. Beş parasız başlanmış bir kurtuluş savaşında Rıfat Hoca Efendi gibi hocalar olmasaydı biz bu işleri belki de yapamazdık. Peki niye onları yokmuş gibi unutuyoruz? Daha da tuhafı var. Onun yaptığının bir benzerini yapmış başka birisi daha var tarihimizde. Ve üstelik o çok da enteresan bir şey. Üstelik o Müslüman da değil. O aslında bir rum. Bir Anadolu Rum. Hakkında biraz bilgi vereyim. Yozgat'ın Akdağ Madeni kasabasının Anadolu Hristiyanlarından Karahisarlıoğlu ailesindendir. Daha keskinle metropolitiken Pontus devleti kurulması yolundaki çaba ve kışkırtmalara karşı çıkarak Fener Patrikanesi'ni tanımadığını ilan etmişti. Adı Papa Eftim. Daha sonra Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden 72 Ortodoks ruhban temsilcisini Kayseri'de bir araya getirerek 30 Kasım 1921'de Bağımsız Türk Patrikhanesini kurmuştur. Dikkat isterim. Bağımsız Türk Patrikhanesi diyor. Bunların hepsi Ortodoks. Kurtuluş Savaşı'nı bütün imkanlarıyla destekledi. 1919 ve 23 yıllarında Anadolu'da Ortodoks Sedası isimli bir dergi çıkarmış, kutsal ayinlerde okunan dua ve ilaheleri Türkçe'ye çevirmişti. Fener Rum Patrikhanesi'nin ihanetini sergilemiş, bu yüzden aforoz edilmiştir. Defalarca mahkemeye veriliyor, satın alınmaya çalışılıyor, cemaatine ait balık ve hastanesi elinden alınıyor. Fakat o asla davasından dönmemiştir. Papa İftim savaştan sonra istiklal madalyasıyla onurlandırılmıştır. O kadar da değil ayrıca kendisine muharip gazi maaşı bağlanmıştır. Memlekete hizmeti büyüktür. Bir konuşmasında aynen şöyle söylüyor Papa İftim. Bazı gazeteciler beni Türk dostu Papa Eftim olarak tanıtmak istediler. Kendilerine bunun yanlışlığını birçok defa izaha çalıştım. Bir yabancı Türk dostu olabilir fakat benim gibi halis bir Türk'ün yabancı bir Türk dostu gibi gösterilmesinden incinmemek elde değildir. Ben Türk dostu Eftim değil, Türk oğlu Türk Eftim'im. Biz Hristiyan Türkler de bütün milletimizle beraber istiklalimize kavuştuk ve şimdi övünüyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Papa Eftim'in iddiası ne? Papa Eftim'in iddiası aslında yanlış da değil. Anadolu'daki Ortodoksların Yunanlı olmadığı tezini savunuyor. Biz bu toprakların insanıyız. Onlarla bir alakamız yoktur. Fener Patrikhanesi'ni de tanımıyoruz diyor. Ve bilir misiniz ki bu patrikhane yani Türk patrikanesi. Hala vardır. Papa Eftim'in vefatından sonra onun oğlu, onun vefatından sonra onun oğlu Patrik görevini yapmaktadır. Peki niye hiç ilgilenmiyoruz? Niye durmadan Fener Patrikanesinden söz ediyoruz? Fener Patrikanesinin yaptıklarını anlatıyoruz. Türklerle, Türk derle Türk hocaları ile yaptıkları beraber konuşmaları anlatıyoruz da o konuşmalara hiçbir şekilde Türk Patrikhane'sini çağırmıyorlar. Niye böyle yapıyoruz? Neden Rum Patrikanesi'nin üzerinde ısrarla duruyoruz? O Rum Patrikanesi ki onun hakkında Mustafa Kemal Paşa ne düşünmüştü bilir misiniz? Ne söylemişti? 1923 senesinde Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nde şu satırlar çıkmıştır. Bu satırlar doğrudan doğruya Mustafa Kemal Paşa'nın sözleridir. Patrikhane bir fesat ve hıyanet ocağıdır. Fener'den bahsediyor. Bir fesat ve hıyanet ocağı olan ve memleketimize nifak tohumları eken, uyuşmazlıklar yaratan Hristiyan hemşerilerimizin huzur ve refahı içinde Uğursuzluğa ve felakete sebep olan İstanbul Rum Patrikhanesini artık topraklarımızın üzerinde bırakamayız. Türkiye'nin Rum Patrikhanesi için razı, arazi üzerinde bir sığınılacak yer göstermeye ne mecburiyeti var? Bu fesat ocağının hakiki yeri Yunanistan değil midir? Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilmekte olan yeni Türkiye, Babali'nin tahtı idaresindeki eski Osmanlı İmparatorluğu değildir. Yeni Türkiye şeref ve haysiyet, kudret ve kuvvetini müdrik ve hukukunu muhafaza için mevcudiyetini tehlikeye atmaya hazır ve amadedir. Onlar için bunu söylemişti. Öbürünü destekliyordu. Halbuki biz birisini unuttuk, öbürsünü öne aldık. Biz bunları niye yapıyoruz? Kadir Şinastık diye bir şey olduğunu unuttuk mu? Peki bu kadar mı? Hayır. Hayır. Ermeniler de var. Siz Pandiken Efendi'yi biliyor musunuz? Pandiken Efendi değişik, enteresan bir adamdır. Onun hakkında en sonuncu teşkilat-ı mahsusa reisi Miralay Hüsamettin Bey hatıralarında birkaç satırla şöyle bahsetmiştir. İngiliz istihbaratına kayıtlı adamlarımızdan biri de Ermeni bir vatandaşımızdı. Milli cephe hesabına yaptığı kıymetli istihbarat ile Ankara'ya kadar gitmiş... Sonra da İslamiyet'i kabul ederek Necati adını almış ve İstanbul'daki gizli gruplarda çalışmaya başlamıştı. Bir diğeri de aslen Bulgaristanlı olup Ermeni milletinden Pandikyan Efendi'ydi. Onun arzusu Türkiye'nin İngiltere himayesinde bir devlet kalmasıydı ama İngilizlerin elindeki silah ve cephane miktarı ile yerlerini bize o haber vermiş ve İngilizlerin kendisini öğrenmemesi için azami dikkat sarf edilmesini bizden rica edemişti. Biz bundan, bugüne kadar bunları sır olarak muhafaza ettik. Pandikyan Efendi İngilizlerin ellerindeki bütün gizli ambarları, silah ve cephanenin miktarını bize haber verdiği gibi vapurlarla nereye sevk edildiğini bildirmiş, emsalsiz hizmetleri ifa etmişti. Elinde Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi merhum Müşir Feyzi Paşa Hazretlerinin bir de takdirnamesi vardır. Bu da bir Ermeni yurttaş. Bir başka Ermeni yurttaş. O da çok enteresan birisidir. Mustafa Kemal ile çok yakın ilişkisi olmuş birisidir ve Türk dili üzerinde uzman. Agop Dilaçer Martanyan. Yozgat'ın ayaanı, çoban yanların kahyası, Ohannes Aslanyan'ın torununun oğludur. Robert Kolej'de okumuş, bitirmiştir. Osmanlı ordusunda yedek subay, önce Kafkas cephesi, sonra Suriye cephesine nakil. Orada İngiliz subaylarına, esirlere bizimkiler kötü davranmışlar. Onun üzerine Agop Efendi çıkışmış demiş ki bunu böyle yapmayın sonra bütün dünyada bizden bahsederler. Bunun üzerine... Kumandanı kızmış, ellerini bağlatmış, ondan sonra da asıl kumandana götürmüş, şikayet etmiş. Asıl kumandan onu içeriye almış, konuşmaya başlamış. Bu asıl kumandana da aynı şeyleri söylemiş. Demiş ki, bu yapılan yanlıştır, Avrupa'da biz rezil olacağız bu yüzden, halbuki onlara normal bir insan gibi davranabilirdik. Bu sözler üzerine çok büyük bir azar işiteceğinden, daha büyük bir ceza yiyeceğinden şüphe ederken birdenbire kumandanın, yanındaki nöbetçileri gönderdiğini, ellerini çözdürdüğünü ve ellerini çözdürdükten sonra ona çay ikram ettiğini görmüştür. Karşılıklı bir sohbet yapmışlardır ve ondan sonra da onu yollamıştır kumandan. Kumandanın kim olduğunu merak edip kurcalayınca Mustafa Kemal Paşa olduğunu öğrenmiştir. Mustafa Kemal Paşa bilahare Türk Cumhurbaşkanı olduktan ve dil davası üzerine eğildikten sonra dil uzmanı olan, Agop Efendi'yi o sırada yaşamakta olduğu Bulgaristan'dan çağırıp getirtmiştir. Bulgaristan'dan çağırıp getirdiği Agop Efendi Türk Dil Kurumu'nda uzun yıllar çalıştı. Orada çok önemli mevkilerde bulundu. Ve 4 tane de Türkçe üzerine kitap yazdı. Şimdi bu insanlar ve bunun gibi daha niceleri, içlerinden bir tanesi var ki o da çok enteresandır. Vahe Tosunyan isimli bir Ermeni yurttaş. Bu da gizli istihbaratta çalışmıştır. Gizli istihbaratta çalışan bu yurttaşın bir sözü var çok ilginç. Ben Türkiye'nin malıyım. Orada doğmuşum. Memleketini selmemek olur mu? O memleket hepimizin değil mi? Din başkadır, millet başka. Bu son iki söz var ya, bu iki söz doğu ile batı arasındaki... Millet ve milliyet tarifinin ne kadar farklı olduğunu göstermektedir. Bütün bu sözleri de zaten bunun için size söylemeye çalıştım. Niçin? Batılılarda millet tarifi iki şey üzerine yığılır, ondan istifade edilerek yapılır. Bu iki şeyden birisi ırktır. Batılılar ırk konusunda hassastırlar. Ve ırkların üzerinde dururlar. Irkçı filozofları vardır. Irkçı poetikacıları vardır. Bunların en ünlüsü de bildiğiniz gibi Adolf Hitler'dir. Onlar açıkça ırkçıydılar. Ve partinin parolası her ırkın üstünde Alman ırkıydı. Batı'da bu çok yaygındır. O yüzden de Batılılar kendi ırklarından olmayan diyen ırklara düşmandırlar. Zalimdirler. Hiç şakaları yoktur. İkincisi başka bir kavramdır, dindir. Dine çok önem verirler bir milleti tayin etmek için. Eğer dinleri kendilerine uymayan bir milletle karşı karşıya isalar, ona insan muamelesi yapmazlar, barbar muamelesi yaparlar. Şimdi bu iki ölçüye karşı burada gördüğünüz şu din, dil, ırk beraberliği tam bir karşıtlık teşkil ediyor. Biz İstiklal savaşımız sırasında öyle bir davranış içindeyiz ki bu topraklarda yaşayan herkes düşmana karşı el birliği ediyor. Ekseriyet bu. Ve bu Batılıların milliyet anlayışına da, milliyetçilik anlayışına da taban tabana zıt bir tutum. Peki neye dayanıyorlar? Çok önemli bir şeye dayanıyorlar. Bakın ne diyor? Ben Türkiye'nin malıyım. Orada doğmuşum. Memleketini sevmemek olur mu? O memleket hepimizin değil mi? Din başka, millet başka. Orada doğduysa, o toprağın insanı ve eğer birileri o toprağa saldırıyorlarsa, o onu kendini savunmakla görevli sayıyor. Orada din, dil, ırk Bunlar artık geçerli değil. Orada o topraklarda doğmuş insanların o toprakları savunması söz konusu ve bunun için de canlarını feda etmeye hazırlar ve ediyorlar. Biliyor musunuz o toprağa biz ne demişizdir? Biz o toprağa vatan demişizdir. Vatan dediğimiz kavram bizim milliyetçiliğimizin temelidir. Bu bakımdan Türkiye'de milliyetçilik ne dille ne dinle ne de başka bir şeyle ifade edilir. Türkiye'de milliyetçilik vatanla ve vatan sevgisiyle ve ona bağlılıkla ifade edilir. Dinin dilin farklı olabilir, davranışların çok farklı olabilir, aletlerin, adetlerin değişik olabilir. Ama eğer o toprakların çocuğuysan, oralarda doğmuşsan ve oralarda mutluysan sen o toprakların insanısın. Ve senin milliyetçiliğin, o toprakların milliyetçiliğidir. Yani vatan milliyetçiliğidir. Yani yurt milliyetçiliğidir. Bu da bir yurt bilinci sahibi olmanı, bir tarih bilinci sahibi olmanı ve bundan da bir yurttaşlık bilincine varmanı gerektirir. Eğer buraya gerektirirsen artık aranda sen şu dindensin, sen şu dindensin tefriki kalmaz. Nitekim bakın nasıl kalmamış. Bunların hepsi tespit edilmiş, kanıtlanmış delilleri olan bilgilerdir. Yani Pandikyan efendi hakikaten yaşamıştır. Ve Pandikyan efendi bu işi çok ciddi bir şekilde yapmaya çalışmıştır. Yalnız Pandikyan efendi değil, Tosunyan, Tosunyan'ın ismi Tosun babadır. Bizim servislerin içerisinde o kadar iç içe geçilmiştir. Öbür tarafta Papa Eftim efendi, Papa Eftim efendinin yaptığını çok az insan yapabilmiştir. Aşağı yukarı onlarca papası bir araya toplayıp metropolitleri Fener Patrikhanesi'ne kafa tutmuş, başka bir patrikhane kurmuş ve buna Türk Ortodoksları Patrikhanesi demiştir. Bu son derece önemli bir olaydır. Bunun gibi bütün bunları toparladığınız zaman ortaya ne çıkıyor? Ortaya şu çıkıyor. Biz yakın tarihimizde Yeni Türkiye'yi kurmak için kendini feda etmiş olan yurttaşlarımızın çoğunu tanımıyoruz. Onlara karşı yeteri kadar şinas değiliz. Buna mukabil içimizde öyleleri var ki ecnebinin davulunu oynuyorlar ve ecnebilerin fikirlerini bize çok iyiymiş gibi göstererek çok dolaylı yollardan üzerimizde baskı yapmaya çalışıyorlar. Bence bu nokta çok hassas bir nokta. Ve bu nokta üzerinde Türk çocuklarının ciddiyetle düşünmesi lazım. Haksız mıyım?